Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi nahmeduhu ve ve billahi min ve min illallah Evet Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyordu taharet babından başlayarak namaz babına yetiştik. <gülüyor> Ve bundan önceki dersimizde namazın sözlük anlamını anlatmıştık. Bugün de inşallah istilahi anlamını anlatmaya devam edeceğiz. Evet. <gülüyor> Tabi ki biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu namazı geçmiş ümmetlere farz kıldığı gibi aynı zamanda Ali Satt ve Sem'in ümmetine de farz kılmıştır. Ey Allah Celle Celaluhu bütün resullere namaz kılmayı emretmişti. Ve biliyorsunuz Allah Celle Celalü Ali Satt ve Selam hadis-i şerifte diyor ki İslam 5 esas üzerine bina edildi. Birincisi kelime-i şehadet. Hemen kelime-i şehadetten sonra namazı emrettiğini gösteriyor. Ve burada Meryem Suresi'nin 54. ayetinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ve kana ya'muru ehlehu bi's-salati ve'z-zekah." Ey İsmail, aleyhissalatu vesselam. İsmail aleyhissalatu vesselam, ehline yani çoluk çocuğuna namazı ve zekatı vermeyine yapıyordu, emrediyordu. Ondan sonra Zekeriya aleyhisselam bine o şekilde فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ Ey melekler mihrapta namaz kılarken onu ne yaptılar? Ona çağrı yaptılar. Gördüğünüz bu ayetlerde Allah Celle Celaluhu'nun geçmiş Resul ve Nebilere veyahutta da Nebi ve Resullere namazı emrettiği ve bu emre uygun bir şekilde o zamanın şeriatına göre ne yapıyorlar? <gülüyor> namazı kılıyorlardı. Bu da Ali Emran suresinin 39. ayeti. <gülüyor> Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu Meryem aleyhisselam'e de o şekilde Ya Meryem Ya Meryem Knuti li Rabbiki vescudi verka'i me'arrake'yi Allah Celle Celaluhu burada Meryem aleyhisselama hitap ederek namaz kılanlarla beraber namaz kılması için ne yapıyor emrediyor. Ve bazı alimler bu ayeti cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna dair bazı alimler bu ayeti delil olarak getiriyor. <gülüyor> Kale Teala an Davud aleyhisselam. Saat süresini 24. ayetinde diyor ki فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا Biliyorsunuz Davud Aleyhisselatü Vesselam, bu ayetten önce ve ayetten sonraki diğer ayetlerde Davud Aleyhisselatü Vesselam'ın 99 tane hanımı vardı. Ancak Günden bir gün içerisinde veyahut günler içerisinde bir günde bir kadını görüyor ve o kadını görünce de yani gözü ona ilişince artık onu istiyor. Ve onu isterken bunun kocasını savaşa gönderiyor ve savaş esnasında ölüyor. Öldükten sonra bu kadının iddeti çıktıktan sonra onunla evleniyor. Burada Allah Celle Celaluhu iki tane melek gönderiyor ve ve bu melekler yani Davud aleyhissalatu vesselam'a e, orada sözde birisi diğerine diyor ki işte benim şu gördüğün kardeşim diyor. 99 tane koyunu var diyor. Tabii ki burada yani mecazi olarak bu ayette mecazi olarak Allah Celle Celaluhu na'c ce diye zikrediyor. Buna rağmen 99 hanımı olmasına rağmen tamam mı? gözünü benim halime veya da benim koynuma veya da benim deveme veya da ineğime dikerek benimki de almaya çalıştı. O zaman Davul Aleyhisselam diyor ki eğer gerçekten böyle yaptıysa o zaman bu sana zulmetmiştir. Ve orada anlıyor ki burada bu dakik kıssadan kendisinin olduğunu ve orada tövbe ve istiğfar ederek ne yapıyor Davul Aleyhisselam hemen e, sucuda kaplarak secdeye varıyor. Ve bu rivayeti gösteren yani rivayet sahihtir ancak İsrail İsrail oğulları tarafından bu rivayetin anlatıldığını ancak sahih olduğunu muhakkikler söylüyorlar. Diyorlar ki eee Davud Vesselam 40 gece 40 gece 40 gece 40 gün secdede kaldı hiç kalkmadı. Yani bu günahtan dolayı o kadar üzüldü ve son gecede Allah Celle Celaluhu onu affederek dedi ki başını kaldır ve böylece başını kaldırdı. Bu ayette gördüğünüz gibi yani Allah Celle Celaluhu aynı zamanda Davud Aleyhisselatü Vesselam ile ona bağlı olan insanların da namazı kıldığını gösteriyor. Yunus Aleyhisselatü Vesselam konusunda yine o şey diyor ki فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ اَيْ مِنَ الْمُسَلِّينَ لَلَبِثَ fi بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Burada eğer Yunus Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılanlardan olmasaydı ey, ibadet konusunda ibadet konusunda Allah'ın emrine göre yerine getirmemiş olsaydı Allah Celle Celaluhu bu hütun karnına girdiği zaman ta kıyamet kopuncaya kadar hütun karnında kalacakmış. Ama rekhada, Ey genişlik esnasında veyahut rahatlık esnasında günlerinde kendini ibadete verdiği için bu ibadete verdiğinden dolayı Allah Celle Celal, onu ne yaptı, onu hütun karnından çıkardı aleyhissalatü vesselam. Burada da bu ayette Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın de namazı kıldığını ve ona bağlı o insandan kıldığını. Şuayb radıyallahu ve diyor ki burada Ya Şuayb, biliyorsunuz Şuayb kavmi, Şuayb aleyhisselatü vesselam onlara Resul olarak gönderildiği zaman bu insanlar genelde ölçüde ve dartıda ne yapıyorlardı? Sehtekarlık yapıyorlardı. Allah Celle Celaluhu o zaman Şuayb'i onlara Resul olarak göndererek, Şuayb onlara bu çağrı yaparken ona dediler ki <gülüyor> dediler ki Ya Şuaybu yani onun onun komi diyor Asalatuke ta'muruka en natruke ma ya'budu abâ'una Alay edercesine diyorlar ki Ya Şuayb diyor yani senin bu namazın mı veyahut da senin bu dinin mi diyor bizi, tamam mı? Bizi taptıklarımızdan alıkoyuyor. Burada da bu ayeti kerimede, Şuaib aleyhissalatü vesselam'in de tamam. namaz kıldığına dair nedir? En büyük delildir. وَحُكِّيَ an بَنِي İsrail, Yani bu Resullere iman eden insanlar, biliyorsunuz ben İsrail oğulları Allah Celle Celal buyurduğu gibi diyor ki مِنْهُمُ <gülüyor> وَاَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ Ey! Beni İsrail oğullardan bazıları ne yaptılar? İman ettiler. Ama çoğunluk iman etmeyip Allah'a ve Resullere isyan ettiler. Ve biliyorsunuz Beni İsrail oğulları kendi elçilerini Ey Resullerini öldürmekte çok meşhurdurlar. Ve dikkat ediyorsanız çağımızda bazen şimdi Filistin topraklarında devlet edilmiş Siyonistler Filistin halkından bazı liderleri öldürdükleri zaman basında yazıyorlar nasıl olur da filanı filanı öldürürler. Bir kardeşimiz bu söylentilere cevap vererek dedi ki, ya dedi bu insanlar geçmişte Resullerini öldürüyorlar. Kalkmış da bir Yasin'i öldürmüşlerse çok mudur? Allah, Allah Celle Can gönderdiği elçiyi öldürüyorlar. Tamam mı? Elçiyi öldürürken normal bir cemaatin veya da normal bir toplumun liderini öldürmez mi? Bu onların adetidir zaten. Onların ahlakıdır bu. Tamam mı? Yani genelde şu zamanın insanları da evvel ülkelerin birçoğu içerisinde bakıyorsanız ki bu suikastları nereden aldılar? Yahudilerden aldılar. Bu onların adetidir. Suikastta biliyorsunuz en çok meşhur olan insanlar Yahudiler ve Şii i Rafiziler'dir. <gülüyor> Ey İthne Aşeriye denilen toplumlar ve şu anda yine o şekilde. Siz görün biliyorsunuz ve duydunuz. Suriye'de Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan bazı liderleri hemen ne yapıyorlardı? Hemen suikast yaparak onları öldürüyorlar ve kimin yaptığını da bilmiyordu. Ama herkes biliyor ki bu Rafizi hizb Şeytan denen örgüt ile Suriye devleti yaptığını biliyorlar. Dolayısıyla bunlar suikasta çok meşhurlar. Şeyler, şey Rafiziler ve Yahudiler. Yani ta o zamanda Resullere karşı bile suikast yapıyorlardı. Ve biliyorsunuz Ali biliyorsunuz ve Sen birçok defa suikast yaptılar. Bazen öldürmekle, bazen zehirlemekle onların adetidir. Evet. Diyor ki burada وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara ben sizinle beraberim. لَاِنْ لَا اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاتَ وَاَامَنْتُمْ بِرُسُولِهِ Sayet siz, benim elçilerime, ey gönderdiğim Resullere iman ederseniz, namazı da kılarsanız, zekatı da hakkıyla verirseniz, o zaman ben sizinle beraber olurum. Ve buradaki bir sizinle beraber olun derken, ey sizinle ihtilatlı bir şekilde değil yani, tamam mı? Ben sizin içinizde, içerinizde karışık bir şekilde aranızda bulunmak demek değil, bazı şahsların, Anlattığı veyahut da ehl-i sünnet ve nisvet ettiği gibi. Ey Allah Celle Celaluhu ilmiyle, basarıyla, gücüyle, kuvvetiyle nedir? Onlarla beraberdir. Tıpkı bazı herhangi bir şahıs, örneğin burada Türkiye'de, buradan Türkiye'deki bir arkadaşına telefon ediyor. Amcasına, dayısına, abisine ve da Diyor ki sen korkma diyor. Sen ya ya böyle ben seninle beraberim diyor. Yani nasıl seninle beraberim? para yoluyla, destek yoluyla her yer her şeyle diyor. Ben seninle beraberim. Bu demek değildir ki ehli sünnet vel cemaat bu ayetlere şey bakarken işte efendim tecsim yapıyorlar diye bir kaide yok. Maalesef şiddet bazı şanslar bunu ehli sünnet vel cemaata nispet ettiler. Oysa ki ehli sünnet vel cemaat bu ayetleri tamam mı? Bu ayetleri yani hiçbir zaman ne eee ne de temsil, ne de teşbih, ne de tatil yapıyorlar. Ayetler, demin Kirfat kardeşimizin deindiği gibi ayetleri olduğu gibi ne yapıyorlar, tefsir ediyorlar. Diğer binatçı fırkalar gibi deminki zikrettiğimiz tevirlere kaçmıyorlar. Ve buradaki ben sizinle beraberim. Ey her an için yardımımla sizinle beraber.